Beni Siret-i hidayet et ya Rabbi. Çünkü Siret-i sen varsın. Ben Siret-i Müstakhim'de olmazsam sana gelemem. Sana abd olamam. Seni sahibim olarak, malikim ve melikim olarak göremem, tadamam. Siret-i Müstakhim'e enamte aleyhim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 o nimetin alınması kazanılması gerekir ki o silah müstakim olsun. Evet. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in üzerinde en kapsamlı manada ehdine sırat-ı müstakim, sıratellezine en'amta aleyhim ayeti tecelli etmiştir. Gayril mağdubi aleyhim veleddali. Evet. Gazaba uğrayanların, delate kalanların yoluna değil ya Rabbi. Dedigimizde onunla beraber olamayanlar terti müstakimde olamamış dolayısıyla ya gazaba uğramış ya da daralığa kalmıştır. Huzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırız. buyurmuştular efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ya Ebazer cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığın. Evet. Ebuzer Hazreti soruyor Ya Resulullah insanlardan da mı şeytanlar vardır? Buyurur ki evet. Onlar daha tehlikelidir. İnsanlardan olan şeytanlar daha tehlikelidir ayet-i kerimede buyuruyor ki kıyamet günü cehennemlik olan her topluluk cehenneme atılırken cehennemin bekçileri cehennemin bekçisi olan melekler onlara sorarlar. Size bu günü haber veren Allah'ın Resulleri gelmedi mi? size Allah'ın ayetlerini okuyan, açıklayan Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar derler ki, evet geldiler. Ama biz onlara uymadık. Namaz kılanlarla beraber namaz kılmadık. Namaz kılmışlar, namaz kılanlarla beraber namaz kılmamışlar. Miskinleri, ihtiyacı olanları, ihtiyaç zahiplerini doyurmadık. Boş şeylerle uğraşanlarla beraber biz de boş şeylerle, onlarla beraber boş şeylere daldık derler. Demek ki namaz kılmak yetmiyormuş. Namaz kılanlarla, gerçekten namaz kılanlarla beraber namazı kılmak gerekiyormuş. Onun için eğer biri Fatiha'yı bilmiyorsa, Fatiha'yı okurken ne söylediğini, Allah'a nasıl bir söz verdiğini bilmiyorsa, namaz kılmış olmuyor. Bu namazı onu cehennemden kurtarmıyormuş. Adamlar namaz kılıyor ama gerçekten namaz kılanlarla beraber namaz kılmıyormuş. En kambil manadaki namazı kimde görebiliriz? Tabii ki Resulullah Efendimiz'de. Sonra kıyamete kadar onun varislerinde aynı namazı görebiliriz. Miskinleri doyurmuyorduk. Ne demek? İhtiyaç sahibini gördüğümüz halde onu doyurmuyorduk. Doyrulması gereken sadece insanın midesi değildir. Nasıl midesi gıdaya ihtiyaç duyuyorsa aynı şekilde aklı da öğrenmeye, ilme ihtiyaç duyuyor. Onun da doyurulması lazım. Bir de gönlün doyurulması lazım. Gönlü. Ruhun doyurulması lazım ki bu aşktır, muhabbettir, sevmektir. Dolayısıyla ibadettir, Allah'a abudiyettir. Aşk birini gördüğümüzde onu doyurmaya çalışmamız lazım. Aynı zamanda doyurmayı da teşvik etmemiz lazım. Bu arkadaş aştır, Onu doyurmamız lazım. Elbisesi yoktur, giydirmemiz lazım. Hem kendisi yapacak hem de teşvik edecek buna, davet edecek. Eğer biri bilmiyorsa, yanlış hüküm veriyorsa, yanlış biliyorsa doğruyu öğretmek lazım. Doğrunun yolunu göstermek lazım. Yoksa miskini, ihtiyaç dahibini doyurmuş olmuyorsun. Aynı şekilde muhabbete ihtiyacı varsa, imana ihtiyacı varsa, Allah'a teslim olmaya ihtiyacı varsa, o ihtiyacını nerede giderebilecekse oraya da davet etmen lazım. Ancak o zaman miskini doyurmuş ve teşvik etmiş olursun. Bir de bir de batıra daranlarla beraber dalıyorduk. Boş şeylere daranlarla beraber dalıyorduk. Ne demek? Boş şey ne demektir? Beraber dalıyorlar. Mesela oturuyor birkaç arkadaş. Saatlerce bir maçtan bahsediyor. Kendisine ne fayda ne de zarar veren bir şeyden bahsediyor. O konuya dalıyor. Boş şeyler. Tabii ki şeytanın birçok oyunu vardır. Kurduğu birçok tuzak vardır. Göstereceği birçok oyun vardır. Şuraya dalın, buraya dalın. Yeter ki Allah ile meşgul olmayın. Neyle meşgul olursanız ol. Hatta bazen önüne öyle şeyler koyar ki sen haklısın, sen haktan yanasın diye boş bir oyalamayla onu oyalar. Mesela özellikle bu bölgedeki bir şeyi söyleyeyim. Bakarsın gece gündüz Kürt meselesinden bahsedilir, Kürt sorunu vardır, zulüm vardır, işkence vardır. Sürekli ondan bahsederiz. Öylesi var ki gece gündüz zikri fikri budur. Eğer bir, böyle biri Allah'ın huzuruna çıkarılsa, ona sorulsa ne işlemiş meşguldü diye sorulsa o da Ya Rabbi ben Kürt sorununu çözmeye çalıştım. Zaten bir şey yaptığı yok yalnız. Sadece konuşuyor. Ben dünyayı cennete çevirmeye çalıştım. Kürdistan'ı kurmaya çalıştım veya Türkistan'ı kurmaya çalıştım. Her ne söylerse söylesin. Veya ben memlekete şeriatı getirmeye çalıştım. Desin. Aynı şeydir bunların hepsi. Allah söylemez mi? Ben seni bunun için mi yarattım? Ben sana böyle mi yap dedim? Ben sana mülk benimdir demedin mi? Ben sana git orayı parselle mi dedim? Eğer bir yerde Allah'a kulluğunu yapamıyorsan, ben sana hicret et, Allah'ın arzı geniştir demedin mi? Ama senin derdin bana kulluk yapmak değildir. Neyin peşindeydin? Neyi yapmaya çalışıyordun? O üç günlük dünya hayatında ve öleceğini biliyordum. Böyle bir durumda kul nasıl cevap verebilir? Herkes öyle söyledi, ben de öyle mi yaptım, onların peşinde mi gittim diyeceğiz. Allah bize, şeytana nasıl sığınmamız gerektiğini öğretiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'in son suresinin son ayetinde ne buyuruyor? Minel cinneti ve O şeytanlar, cinlerden de olur, insanlardan da. Kelime olarak kullandığı nas insan değil nas diye kullanır. İnsanlar topluluğu, insan kalabalığı. Eğer bir insan kalabalığının peşinden gidiyorsa, evet, bilelim ki onlar şeytana uymuştur. Şeytan onları peşinden sürüklemiştir. Şeytan onları boş şeylerle oyalamıştır. Bizi de onlarla beraber edip boş şeylerle oyalatır. Ne zamana kadar, ne zaman farkına varırız, cehennemin kapısına geldiğimizde bunu anlarız. Onun için şeytana müsaade etmemek lazım, taviz vermemek lazım. Şeytanın insan üzerinde bir yetkisi, bir etkisi var mıdır? Hayır, etkisi yoktur. Yetkisi de yok. Bu hakkı, bu yetkiyi insan ona verir. İnsan eğer bu hakkı, bu yetkiyi şeytana vermezse, şeytanın onun üzerinde hiçbir gücü olmaz. Ama insan eğer bu hakkı ona verirse, şeytanı büyük zannederse, onun peşinden giderse, o yetkiyi kendisi kendi eliyle ona teslim etmiştir. Onun için mazereti de olmaz. O beni kandırdı diyemez. Bu yetkiyi sen ona verdin. Eğer biz Allah'a uymuş olsa, Allah'ın emrine uymuş olsa, bizim örnekimiz, önderimiz, Resulullah Efendimiz olmuş olsa, aynı şekilde aklımızı, irademizi, gönlümüzü Kur'an ile terbiye etsek, Kur'an ile düzenlesek, terkib etsek, tertib etsek, hiç şeytan oraya yol bulabilir mi? Bu mümkün müdür? Asla. Ama kendi vehmemizin peşinde, hayalimizin peşinde koşarsak ona hak vermiş oluruz. Beni peşinden koştur demiş oluruz. Yuları boynumuza takmış, onu da şeytanın eline verip hadi beni çek demiş oluruz. Mesela günde bir insan farz edin, kendine bir hizmetçi alsın. Hizmetçi sadece başka dili bilsin ama bizim konuştuğumuz dili anlamasın. Sadece İngilizce bilsin farz edin. Hicmetçiyi aldık, getirdik. Ona ne söylersek öyle yapması gerekir. Ona bir şey söyledik. Şunu şöyle yap dedik. Senin şunu şöyle yapman lazım dedik. O da dese ki, efendim bana neyi emrederse onu yaparım. O benden neyi isterse onu yaparım. Efendisi ona söylese. Şu işi şöyle yapman lazım. O bu sözü yine tekrar etse. Ama işi yapmasa. Bunu söylerken de ne söylediğini bilmiyor demektir. Efendisi ondan bir şey istiyor ama o ne diyor? Efendim bana ne söylerse ben onu yaparım. Neye benziyor bu? Kur'an'ı, Fatih'a'yı okuyup ne söylediğini bilmemeye benziyor. Böyle bir adam hizmetçi olduğunu, yani kul olduğunu söyleyen bir adam eğer kulluğun ne demek olduğunu, ne yapması gerektiğini bilmiyorsa bir sözü tekrar eden birine benziyor ki en sonunda ona ne denir? Sen bu işi yapamazsın denir. Sen bu işi öğrenmek istemiyorsun, anlamak istemiyorsun denir. Ya da ona sen girişekersizsin denir. Biri günde 20 sefer, 40 sefer Allah'ın huzurunda durup اِيَّا كَنَ عَبْدُوا وَيَّا Ben yalnız senin abdını. Kulluğumu yalnız sana yapıyorum. Ve yalnız seni istiyorum. Senden istiyorum. Diyorsa, ne söylediğini bilmiyorsa, Sırat سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Beni Sırat i müstakime ilet diyorsa, beni Sırat i müstakime hidayet et diyorsa, Allah da Sırat i müstakimi gösteriyor, işte Sırat i müstakim, işte bana gelen yol diyorsa, o da bu sözü tekrar edip duruyorsa, ama yola girmiyorsa, Neye benziyor bu? O hizmetçinin sözüne benziyor. Onun için bütün müminler, Müslümanlar Fatiha'yı öğrenmek zorundadır. Manasını bilmek zorundadır. Allah ile nasıl bir ahitleşme yaptığını bilmek zorundadır. eğer Fatiha'yı öğrenirse, Kur'an'ın bütününü öğrenmiş olur. Biz de burada Fatiha'yı tefsir etmeye, hikmetini anlatmaya çalışırken, bütün Kur'an'dan anlatıyoruz yalnız, kendimize göre değil, bütün Kur'an'dan. ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. ham övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Evet, bütün varlıkta ne varsa hepsi Allah'a aittir. Dolayısıyla neye bakarsak bakalım. Onun üzerinden Allah'ı övüyoruz. Heküm Allah'a aittir. Yaratmak Allah'a aittir. İdare etmek Allah'a aittir. Çünkü O Rabb'dir. Alemin Rabbidir. Aynı şekilde övmek de O'na aittir. Övmek. Nasıl yani? Allah neyi övüyorsa övülmeye layık olan O'dur. Allah neye doğru diyorsa, neye güzel diyorsa Doğru odur, güzel odur. Neye hak diyorsa, hak odur. Neye batıl diyorsa, yanlış diyorsa, batıl odur, yanlış odur. Neye güzel diyorsa, güzel odur. Neye çirkin diyorsa, çirkin odur. Bunu dilimizle söyledik. Bir de hayatımıza bakacağız. Gerçekten Allah'ın güzel dediğine, Allah'ın övdüğüne... Biz de güzel diyor muyuz? Övdüğünü övüyor muyuz? Sevdiğini seviyor muyuz? Kıymet değer verdiğine biz de kıymet değer veriyor muyuz? Yoksa bu ölçülerimiz kendimize mi aittir? Allah dünya hayatı için ne buyuruyor? O oyun ve eğlenceden ibarettir. O geçici bir menfaattır dedi. Asıl hayat ahiret hayatidir. Asıl hayat Allah katındadır. Allah indindedir buyurdu. Eğer dünyaya ebedi hayatmış gibi sarılıyorsa dünya hayatını Ahiretin önüne koymuşsak, dünya hayatını ahirete tercih etmişsek bu durumda ne yapmışız? Allah'ın güzel dediğine güzel dememişiz. Doğru dediğine doğru dememişiz. Övdüğünü övmemişiz. Allah'a ters düşmüşüz. Ham alemlerin Rabbi içindir diyememişiz. Övme ve övülme ona aittir diyememişiz. Allah'ın nimet dediğine nimet, musibet dediğine musibet diyemiyorsak, bu durumda hamdi, övmeyi ve övülmeyi Allah'a layık görmemişiz demektir. Allah'a göre nimet nedir? Allah'a göre nimet önce imandır. Allah'ı her şeyden çok sevmektir. İnsanı Allah için sevmektir. Ebedi hayata hazırlık yapmaktır. Ebedi hayatını kazanmaktır. Kamil insan olmaktır. Allah yolunda infak etmektir. Her konuda yaptığını güzel yapmaktır. Musibet nedir? Şeytanın peşine taşı... Boş şeylerle meşgul olmaktır. Kendisine fayda ya da zarar vermeyen şeylerle meşgul olmaktır. Kendisini Allah'a yaklaştırmayan şeylerle meşgul olmaktır. Kendisini olgunlaştırmayan, kemara erdirmeyen şeylerle meşgul olmaktır. Dünyanın peşinden koşmaktır. Allah'ın değil, insanların hesabını yaparak yaşamaktır. Allah'ın güzel dediğine güzel diyememektir. Eğer biri Allah yolundaysa, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorsa, bu konuda çabasını, gayretini sarf ediyorsa, nerede olursa olsun, Allah onu över mi? Evet. Hiçbir şey olmasın. Eğer biri zenginse, mevki makam sahibi ise ama Allah yolunda yürümüyorsa, Rabbini unutmuşsa Allah onu över mi? Hayır. Bir de kendi ölçümüze bakacağız. Biz kıymeti değeri hangisine veriyoruz? Allah yolunda gidene mi yoksa bir mevki makam zahiri olarak dünyaya servete sahip olana mı kıymet değeri veriyoruz? Hangisini övüyoruz? Hangisini akıllı diyoruz? Hangisini işini biliyor diyoruz. Ve hangisini seviyoruz. Eğer sevdiğimiz Allah yolundaki ise evet ölçümüz Allah'a göredir. Allah'ın övdüğünü övmüş oluyoruz. Dolayısıyla elhamdülillah Rabbil alemin diyoruz. Yok eğer zahiri olarak mevki makam sahibini servete sahip ol, olanı Övüyorsak, bu akıllıdır, bu işini biliyor. Diyorsa, Allah'a ters düşüyoruz demektir. Böyle bir bakışla bakıldığında, acaba kaç kişi doğru yapmıştır, kaç kişi doğru yapıyordur? En kısa yoldan bunu nasıl anlarız? Bir babanın kendine, kendi evradına olan tavrından, davranışından anlıyoruz. Bu genel olarak böyledir yalnız. Yüzde 99 Müminlerin, Müslümanların hali budur. Yani bir babanın iki çocuğu var farz edin. Biri ibadetindedir. Allah yolundadır. Allah'ı istiyor. Çabası, gayreti odur. Biraz da rızkını temin etmeye çalışıyor. Ama maddi olarak durumu kötü olsun. Öteki de hiçbir ibadeti olmasın. Allah ile hiçbir alakası olmasın, bir derdi olmasın ama dünyayı veya bir mevki, bir makam kazanmış olsun. O ana baba, onun akrabaları hangisini daha çok kıymetli yer verir? O mevki, makam sahibine. O zaman ölçüyü şaşırmışız. Ölçümüz ters dönmüş. Allah'ın övdüğünü, sevdiğini övemiyor ve sevmiyoruz. Neyi övüp seviyoruz? dünyaya, dünyadaki mevkiye, makama sahip olanı övüp seviyoruz. Böyle biri istediği kadar Rabbil alemin desin. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm? Fatihasız namaz olmaz. Sen Fatiha'yı okuyorsan ve sen yalan söylüyorsan, Allah senin Fatiha'nı kabul etmemişse namazını kabul etmez zaten. Çünkü fatihasız namaz olmuyor. İstediğin kadar Elhamdülillah Reb'il aleminde senin gönlün, tavrın, işin, fiilin seni yalanlıyor zaten. Sonra ne diyoruz? er rahman Rahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Müşrikler Allah'ı kabul ediyordu. Ama Allah'ı Rahman ve Rahim olarak kabul etmiyordu. Rahman da kimdir diyordu. Neden böyle söylüyordu? Allah'ı kabul ediyor. Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyor. Yani Allah'ın rahmetiyle kullarına muamele edeceğini, varlığa, mahlukata muamele ettiğini, edeceğini kabul etmiyordu. Allah bizim işimize karışmaz. Karışmamalidir. Çünkü kendi işimizi kendimiz daha iyi biliriz. Onun rahmetini de istemiyoruz. Biz işimizi biliriz. Bize rahmetiyle muamele etmesin. Dolayısıyla Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyoruz. <gülüyor> Eğer biri Allah'ı Rahman olarak kabul etmiyorsa ne yapar? Kendi işini kendisi görmeye çalışır. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi de kabul etmez. İşimi kendim yapıyorum der. Güzel yapınca, doğru yapınca bunu ben yaptım der. Yanlış yapınca da birilerini suçlar. Farınca şöyle yaptı, ondan böyle oldu. Faranca böyle yaptı, onun için böyle oldu deyip bir başkasını suçlar. Çünkü... Allah'ı Rahman ve Rahim olarak kabul etmemiştir. Oştaki işte Rahman ve Rahim olarak kabul etti ne der? Allah'ın burada mutlaka bir muradi vardır der. Bu muameleyi Allah bana yapmışsa mutlaka bunun arkasında bir nimet vardır der. Mesela sahabeye bakıldığında sahabe buyuruyor. Bize bir sıkıntı geldiğinde ona sevinirdik. Neden? Biz biliyorduk ki. Onun arkasından mutlaka bir nimet gelir. İnne meal esri yüsren, inne meal esri yüsra. Mutlaka her darlığın sonunda bir ferahlık vardır ama mutlaka bir ferahlık vardır buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, bir sıkıntı geldiğinde biz artık onunla ferahlıyor, arkasından bir nimet geliyor, gelecek diye, geliyor diye bekliyorduk. Ve gerçekten de öyledir. Ama bir nimet geldiğinde endişe ediyorduk. Acaba bu sefer Rabbim beni nasıl imtihana tabi tutar? Neyle imtihana tabi tutacak diye endişe ediyorum. Nimet geldiğinde. Eğer Allah'ı Rahman ve Rahim kabul ediyorsak bakışımız böyle olmalıdır. Bakışımız böyle değilse evet Allah'ı kainata, hayatımıza müdahil olarak, müdahale eden olarak kabul etmiyoruz demektir. Dolayısıyla O'nun rahmetine iman etmediğimiz içindir bu. Rahmetiyle muamele edeceğine iman etmediğimiz için. Evet. Başarı olduğunda, güzel olduğunda O'nu kendimize mal ediyoruz. Yanlış olduğunda da birilerini suçlarız. Böyle biri Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu kabul etmemiş, buna iman etmemiştir. İstediği kadar Fatiha'yı okursa, okurken er Rahim desin, fiili, gönlü onu yalanlamıştır. Dolayısıyla er rahman Rahim dememiştir, diyememiştir. Sonra ne diyoruz? Malik-i Yevmi-Din. Allah din gününün sahibidir. Allah dininin sahibidir. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, Din gününün ne olduğunu biliyor musun? Din günü odur ki, hiç kimsenin bir başkası için hiçbir şey veremeyeceği, ödeyemeyeceği, yapamayacağı gündür. Allah din gününü beyan ediyor. O gün hiç kimsenin, hiç kimse için bir şey yapamayacağı gündür. Demek ki bizi böyle bir gün bekliyor. Birbirimizi kandırmıyor, kendimizi de kandırmıyoruz. Neyi kazanmışsak, Allah'ın huzuruna hangi haliyle gitmişsek, Allah'ın bize muamelesi de öyledir. O andaki halimiz neyse ona göredir. O andaki gönül itibariyle hangi haldeyse öyledir. Biri sana yardım etmez ve edemez. Yoksa biri çıkıp işte benim şeyhim beni kurtarır. Yok işte falanca bana yardım eder. Allah söylüyor. Hiç kimsenin hiç kimse için yapamayacağı gün. Bir şey yapamayacağı gün. Onun namına bir şey ödeyemeyeceği gündür. Ve hiç kimse dünyadaki zenginliğinden dolayı, mevkisinden, makamından dolayı bir fayda görmeyeceği gündür. Ahireti için ne yapmışsa, ne kazanmışsa. Hesabı ona göredir. Buradaki hükmü geçici olan, emanet olan serveti, mevkisi, makamı kendisinden gitmiş. Hüküm Allah'ındır. Burada da hüküm Allah'ındır. Ama emaneten ona teslim etmiş halife olarak onun da ebedi hayatını kazansın diye. O gün o elinden alınmıştır. Aynı şekilde dünyada da hüküm Allah'ındır. Dünyanın da malikidir, melikidir. İnsanın hayatının da maliki ve melikidir. Eğer malik ve melik olan oysa, hüküm sahibi oysa, o bizim için nasıl bir hayatı takdir etmişse, sevmişse, emretmişse, onu ona göre yaşamak lazım ki onu din gününün sahibi olarak kabul edebilelim. kabul etmiş olalım. Eğer hayatımızı başkalarına göre yaşıyorsak, işte toplum nedir, insanlar nedir, devlet nedir, her ne olursa olsun. Komşular ne der, akrabalar ne der diye hayatımızı yaşıyorsak, evet, din gününün sahibini kabul edememişiz. Onu Allah olarak kabul edememişiz demektir. Birileri hayatımıza eğer yön veriyorsa, hayatımızı birilerine göre yaşıyorsak, o zaman Allah'ı din gününün maliki ve meliki olarak kabul etmemişiz demektir. Sonra ne diyorduk? İyâkene abdû ve yyâkene sâin. Yalnız sana abd oluyorum ve yalnız seni istiyorum. Yalnız senden istiyorum. Başlarken ne demiştik? Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Buna karşılık ya Rabbi ben de yalnız sana abd oluyorum. Bütün bunlar sana aitse o zaman ben sadece yalnız sana abd oluyorum. Senin abdin. Benim her şeyim sana aitse gönlüm de sana aittir. Gönlümde her şeyin önünde ve üzerinde senin muhabbetin vardır. Bu imandır. Abdiyetimi yalnız sana yapıyorum. Hiç kimseye abdo olmuyor ve yapmıyorum. Yani dünyaya abdo olmuyorum. Dünyanın peşinden koşmuyorum. Dünyayı ahiretin önüne, senin önüne koyup senden, ahiretten daha çok sevmiyorum. Dünyaya abdo olmuyorum veya topluma, insanlara abdo olmuyorum. Başkalarının ne söylediğine bakmıyorum. Benim için önemli olan sensin. Sen neyi emretmişsen, benim de arzum, isteğim odur. Çünkü ben senin abdinim. Seni seviyorum, seni istiyorum. Benim istediğim senin benden razı olmandır. Senin beni sevmendir. Her ne ki sana ters düşüyorsa onu kabul etmiyorum o kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Eğer bir başkasını Allah'tan daha çok seviyorsa, bizim için daha önemliyse, mesela basit bir şey söyleyeyim, başı örtülü olmayan biri, ona başını ört dendiğinde mazeret olarak neyi gösterir? Sonra herkes benim için ne der? Herkes benim için şöyle veya böyle der. Peki Allah böyle söylüyor. Herkes mi önemlidir? Yoksa Allah mı? Ya da hadi hep beraber Allah diyelim. Ne der? Sonra insanlar benim için şöyle der, böyle der. İyi de Allah beni zikret dedi. Bu Allah'a abd olmamaktır. Allah'a abd olmayı kabul etmemektir. Böyle biri istediği kadar iyiken kenabdu iyya kenesteyn desin. Evet. gönlü fiili onu yalanlamıştır. Fatiha'yı okumuyor, tam tersini. Diri söylüyor. Gönlü fiili onu yalanlıyor. Yakenestay yalnız seni istihan ediyor. Yalnız senden istihan ediyorum. İstiyorum seni. Muhabbetle istiyorum. İstihan muhabbetle. Gönül rızasıyla istemek demektir. Neyi istiyoruz? Edine silat-ı müstakim. Ben istilate müstakime hidayet et. Mesela biri bizden bir adres sorsa, ben daha kapıya gitmek istiyorum dese, biz de ona yolu tarif etsek. Şuradan gideceksin, sonra şuradan döneceksin, tekrar sonra döneceksin, sonra oradan başka birine daha sor deriz. Öyle birden tarif etmek mümkün değildir çünkü. Bu şekildeki tarif, gideceğimiz yere bizi ulaştırmaz. Bu, bilgi sahibinin yol göstermesidir. Yani, dağ kapıya gitmeyi bilenin yolu göstermesidir, tarif etmesidir. Ama ehdine sirat-ı müstakim, yolu göster demiyor, yolu tarif et demiyor. Yola hidayet et, sirat-ı müstakime hidayet et diyor. Hidayet nedir? Hidayet, onun elinden tutup onu oraya götürmektir. Aynı şekilde, irşad da öyledir. Elinden tutup o yolda onu gideceği yere götürmektir. Buna hidayet, buna irşad deniliyor. O zaman biri silat-ı müstakimi gösteriyorsa, o ne? O Siretli müstakime hidayet ediyor, ne de siretli müstakime irşad ediyor. Ne yapıyor? Sadece yolu tarif ediyor. Varmak istediği yere varabilmek için ne yapması lazım? Birinin, birilerinin onu götürmesi lazım ya da bir kafileyle oraya yürümesi lazım. Onun için, derken, amta aleyhim. kendisine nimet verdiğin kulların yoluna yarabiliyorsun. Beni oraya hidayet et. Beni onlarla beraber et. Evet. De ki Rabbim, sırat-ı müstakim üzeredir, buyurur ayet-i kerimede. Evet, yolun sonunda Allah'a vasıl olmak varmış. Allah sırat-ı müstakimdekileri hidayettekileri, kendisine nimet verilen kulları, layıkıyla Allah'a abd olan kulları, Allah'ı Rahman ve Rahim olarak bilen, aynı zamanda Alemin Rabbi övme ve övülmeye layık olan olarak bilen ve yaşayan kulları kimlermiş? Evet, Allah'ın peygamberleri, sözlikler, şehitler, salihler. Bunlarla beraber olanlar evet, Allah'a vasıl olur. Sirat-ı Müstakim'de olur. Onun için ne diyoruz? Ehdine Sirat-ı Müstakim. Beni Sirat-ı Müstakim'e hidayet et demiyoruz. Bizi Sirat-ı Müstakim'e hidayet et. Sirat-ı Müstakim'e girdik. iş bitiyor mu? Bitmiyor hidayet etteyince ne demiş oluruz? Beni yolun sonuna ulaştır ya Rabbi demiş oluruz. Aynı şekilde beni rüştüme erdir ya Rabbi diyoruz. Sırat-ı müstakime girdik. Evet. Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir Buyuruyor ya Allah'a vasıl olmak gerekir, kavuşmak gerekir ki gerçekten sırat-ı müstakimde olduğumuzu bilelim. Bunu tatmış olalım. O yolu gitmenin ecrini, karşılığını almış olalım. Onun için Allah'ı bilemeyen ve Allah'ı bulamayanlar sırat-ı müstakimde olmazlar. Kendi kendilerini kandırmış olurlar. Tek başına olur mu? Olmaz. Çünkü Allah öyle söyletiyor. Ehdine sırat-ı müstakim bizi. Burada Allah'ın öğrettiği başka bir şey daha var. Eğer biri sırat-ı müstakimde ise, yürüyorsa... Sen ona, sen daralettesin diyemezsin, sen Allah'ın gazabına uğramışsın diyemezsin. İlla de senin gibi yürümesi gerekmiyor. Eğer sıratı i müstakimde ise. Yani ille de senin cemaatinden olması gerekmiyor. Senin gibi düşünmesi gerekmiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi cemaatten olursa olsun, fikri, düşüncesi, partisi ne olursa olsun, eğer o Silat-ı Müstakim'de ise onun önderi, rehberi, örneği Resulullah Efendimiz ise onun kitabı Kur'an'sa Kur'an'a uyuyorsa o Silat-ı Müstakim'dedir. Biri yürüyerek gider, öteki uçarak gider. Öteki şimşek hızıyla gider. Bu başka bir şey. Senin için en kestirme nasılsa en hızlı nasıl gidebiliyorsan sana göre öyle git. Kimse neden böyle gidiyorsun demez, diyemez. Yok sadece biz doğru yapıyoruz, gerisi yanlış yapıyor dediğimizde ne yapmış oluruz? Ümmetin birliğini bozmuş olur, fitne çıkarmış olur, dağıtmış oluruz. Sana düşen sırat-ı müstakimde yürümektir. Kemale ermektir, rüştüne ermektir, hidayete ermektir. Allah'a vasıl olmaktır. Bu arada yardım etmen gereken olursa, mümkünse onlara da yardım etmektir, destek olmaktır. Tabii ki gücünün yetiği kadarıyla. Gairil maddubi alehim ve al gazaba uğrayanların deralete kalanların yoluna değil ya Rabbi diyoruz. <gülüyor> Gazaba uğrayanlar peygamberlerini ciddiye almayanlardır. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Yahudilerdir. Deralete kalanlar da Allah'ın emretmediğini kendisine Fars kılanlardır. Hristiyanlar gibi. Mesela buyurur. Aziz Kirimi de buyurur ki biz onlara ruhbanlığı emretmedik. Ne dediler mesela Hristiyanlar? Kadın düşmandır dediler. Kadın şeytandır dediler. Onun için evlenmeyin. Ruhbanlar onun için evlenmiyor. Evlenmeyin. Adem babamızı cennetten çıkaran kadındır. Onun için o şeytandır dediler. Eğer gözünüz harama bakarsa onu çıkarın altın dedi dediler. Allah bunu neden bize söyletiyor böyle? Herhalde bir mümin bir Müslüman gidip ben Yahudi olayım ya da Hristiyan olayım demez. Böyle bir şey düşünülemez. Böyle bir şey olursa o zaten mümin Müslüman olmamıştır. Allah bize yani buyuruyor ki peygamberinizi yok saymayın. Onu ciddiye almamazlık etmeyin. Mesela biri Allah'ın neyi emrettiğini biliyor. Neyi emretmiş Allah? Önce insan olmayı emretmiş. İnsan olmayan Müslüman olur mu? Önce insan olmak lazım. İnsan olmayan mümin olabilir mi? İnsan olan karşısındakini kendisi gibi görür. Kendisine hangi hakkı tanırsa karşısındakine de o hakkı tanır. Kendisine yapılmamasını istediği bir muameleyi bir başkasına yapmaz. Bu insanı bir haldir. Böyle olmayan Müslüman olamaz. Neyi emretmiş Allah? Birbirimizi sevmeyi. Kendisine ibadet etmeyi. Mesela namaz kılmayı. Hem namazı biliyoruz hem de yapmıyoruz. Resulullah Efendimiz'in ne yaptığını biliyoruz. Fakat uymuyoruz, yapmıyoruz. Peygamberi ciddiye almıyoruz yani. Peygamberi yok sayıyoruz. Küçümsüyoruz. Onun örnekliğini kabul etmiyoruz. Bu Yahudilerin halidir. Hristiyanların hali nasıldır? Onlar da Resulullah Efendimiz'in yapmadığını ve emretmediğini getirip bu dindir, bu dindendir diyenlerdir. Mesela külahsız namaz kalınmaz. Örnek veriyorum. Hacca gidenler en mukaddes yerde Belinin yarısı çıplaktır. Bir şey omuzuna atmış. Göksünün yarısı dışarıda da çıplaktır. Ayakları da çıplaktır. Namaz kılıyor. Nasıl öyle söylüyorsun onu? Ya da mesela bayanlardan bir kısmı. Bayanlar eldivensiz ve çorapsız namaz kalamaz. Hatta dahasını da gördük. İşte herhangi bir elbiseyi giyip dışarı çıkarsan o elbiseyle namaz kalamazsın. Neden? O elbiteyi erkekler görmüştür. O elbiseyle namaz kılamazsın. O elbiseyi değiştirip erkeklerin görmediği, seni o elbiseyle görmediği bir elbiseyle namaz kılman lazım. Bu Hristiyanlıktır işte. Hristiyan zihniyeti, Yahudi zihniyeti. Yani Allah bize böyle olmayın diyor. Böyle şeylerden Allah'a sıkındın. Hem böyle yapacaksın, yani Resulullah Efendimizin ne yaptığını bileceksin. Ama yapmayacaksın. Bu Yahudi zihniyetidir. Ya da Resulullah Efendimiz'in yapmadığını, emretmediğini, bu da dinde vardır diyeceksin. Bu da Hristiyanların zihniyetidir. Biri gazaba uğrayanların, öteki deravette kalanların zihniyetidir. Şu anda aynı hali yaşıyor muyuz? İkisini de yaşıyoruz. O zaman Fatiha'yı anlamamışız. Anlasaydık halimiz böyle olmazdı. Böyle yapan biri acaba Fatiha canlansa dirilse. Bir insan suretine bürünse, yanımıza konsa, ne kadar birbirimize benzeriz? Hiç, hiç alakamız olmaz. Eğer biz onu gerçekten okumuş olsaydık, Fatiha'ya arkadaş olsaydık, dost olsaydık, onunla beraber olsaydık, Fatiha olsaydık, yani canlı Kur'an olsaydık, Halımız nasıl olurdu? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olurdu. Onun gibi olurdu. Eğer Allah'tan ve Resulünden uzaksak, Kur'an'dan uzak olduğumuz içindir. Toplu halde, manada, Fatihadan uzak olduğumuz içindir. Evet, Kur'an'ı bütünüyle bilemeyebiliriz ama herkes Fatiha'yı biliyor. onu anlamak için üzerinde tefekkür etmesi lazım. Gerçekten Fatiha'yı okuyor muyum, okumuyor muyum? Fatiha'sız namaz olmayacağına göre gerçekten namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? deyip kendini hesaba çekmesi lazım. Eğer gerçekten Fatiha'yı okumuş olsa, anlamış olsa ona iman edip onun yaşamaya çalışmış olsa nasıl olurdu? Nasıl bir halimizin olması gerekirdi? Elhamdülillahi rabbil alamin. Ölümü ve ölme, alemlerin Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir. O zaman her halükarda şükür sahibi olur. Her ne olursa olsun hekim Allah'ındır derdik. Mülk Allah'ındır derdik. Allah güzel yapıyor derdik. Allah'ın güzel dediğine güzel derdik. Çirkin dediğine çirkin derdik. Sevdiğini sever, sevmediğini sevmezdik. Er-Rahman, rahim Allah Rahman ve Rahim'dir. Her anda her şeyi rahmetiyle idare edendir. Rahmetiyle ihata edip idare edendir. Ne olursa olsun o onun rahmetinin sonucudur. Eğer Rahman ve Rahim olan bir Rabbimiz varsa biz nasıl umutsuzluğa düşeriz? Biz nasıl sıkılırız? Biz nasıl bunalıma düşeriz? Eğer bunalım varsa, sıkıntı varsa, feryat etmek varsa, Rahman ve Rahimi kaybetmişiz demektir. Buna iman etmemişiz demektir. Kabul etseydik, ne olursa olsun asla umutsuzluğa düşmezdik. Bunalıma düşmezdik. Bir gönül muhabbetimiz olurdu. Bir gönül neşemiz olurdu. Sıkıntıya boğulmazdık. Boğuluyorsak bu umutsuzluktan kaynaklanıyor. Umudumuzu kaybetmişiz. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna iman etmemişiz. O'nun bize muamele yaptığını kabul edememişiz demektir. Malik yevmi dil, din gününün sahibidir. Hayatımızın sahibidir. Her nefesin sahibidir. Bütün varlığın sahibi aynı zamanda melikidir. İdare edenidir. O bizi idare ediyorsa, o bizim sahibimizse, ben neden endişe edeyim? Niye endişe ediyorum? Eğer mülk onunsa, her ne olursa olsun, sonuçta onun olacaksa, emanet olarak verdiklerini alacaksa, yuvm din, din gününün sahibi, sonuçta kime ait ne varsa emanet olarak verilmiş, hepsini alıp bugün mülk kimindir? diye sorar kıyamet günü. Allah ayet-i keriminde bugün mülk kimindir? Allah cevap veriyor, kimsenin konuşmaya gücü yoktur o gün. Kahhar olan Allah'ındır. Eğer her şey bize emanetse, elimizden alınınca neden feryat ediyoruz, üzülüyoruz? Biri bize bir şeyi emanet etse, sonra gelip onu bizden istese ya da bir kısmını istese, biz feryat eder miyiz? Yok, etmeyiz. Niye? Zaten onundu. Bize emaneten bırakmıştı. Onu kullanalım diye. Sonra gelip bir kısmını bizden istedi. Niye feryat edelim? Etmeyiz. Ama baktığımızda bize emanet olarak verilmiş olan şeylerden bir kısmı alınca feryat ediyoruz. Nasıl olur böyle? Demek ki emanet olarak görmemişiz. Demek ki mülkün sahibi olarak Allah'ı görmemişiz. Kendimizi gerçekten ona sahip zannetmişiz. Eğer diye Yübidin diyebilseydik gerçek bir Allah dostu nasıl olur diye sorulduğunda evet, cevap olarak ne denmişti? Allah bütün dünyayı ona verse gönlü kıpırdamaz. Bütün dünya onun olsa, ondan alsa gönlü yine kıpırdamaz. Neden? Çünkü kendine ait bilmiyor da onda. Niye sevinsin, niye üzülsün? Eğer biri gerçekten veya diyorsa onun derdi Allah olur. Her fırsatı bir nimet olarak görür. Biri düşmüş mü? Onu kaldırmak onun için bir nimettir. Allah kendisine imkan tanımış. Kulluğunu yapma imkanı. Rızasını kazanma imkanı vermiş demektir. Birinin ihtiyacı mı var? Ona koşar. Bunu bir nimet olarak görür. Yardım ettiğinde de yardım ettiğine teşekkür eder. O nimete vesile olduğu için. Onun başına kalkmaz, ben sana böyle yaptım demez. Eğer gerçekten İyâkena abdu diyorsa, İyâkena sa'in diyorsa, hiç kimsenin önünde boynunu bükmez, başını eğmez. Bir tek boynunu, başını Allah'ın önünde eğer. Ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Allah'ın hesabını yapar. Şunu şöyle yaparsam, acaba Rabbim benden razı olur mu? Bu yaptığımı beğenir mi? Bu yaptığımı sever mi? diye hesabını yapar. Allah'ın rızasını gözetirken başkalarının hesabını yapmaz. Kim ne söylerse söylesin, o onu ilgilendirmez ve etkilemez yalnız. Allah ona güzel demişse bütün alem bir araya gelsin, bu güzelde değil onu ilgilendirmez, etkilemez. Allah yani sevdiği, her şeyden, canından çok sevdiği, kendisini yaratan Rabbi güzel dedi ya, Gerisi güzel değil demiş. Güzel değil diyen zaten insan olmaktan çıkmıştır. Allah'ın güzel dediğine güzel demeyen, o insan değildir zaten. Müslüman olmak orada kalsın. Allah'ın güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin, kötü dediğine kötü, hak dediğine hak, batıl dediğine batıl demeyen insan değildir. O haddini aşmıştır. İblis de aynı konumdadır. Hiç farkları yoktur. Amel etmek başka şey, iman başka bir şeydir. Bu bir iman meselesidir. Sonra ne diyordu? İyiler kenesdahi yalnız seni istiyorum ve senden istiyorum neyi istiyoruz? Ehdi silat el müstakim eğer biri Allah'tan silat el müstakimi istiyorsa ve silat el hidayet olmak için bir çaba gayret sarf etmiyorsa neye benziyor bu? susamış bir insan ben su istiyorum demesine benziyor biri alıp ona suyu ikram etse, o da suyu içmese, sürekli ben su istiyorum dese, ona ne denir, sen misin? Madem ki su istiyorsun, al suyu iç. Yok sadece su istiyorum demesini öğrenmiş. Böyle söyleyince, su içeceğini, suya kanacağını zannetmiş. Bu, aklını kullanmayan biridir. Onun için bir şeyi Allah'tan istiyorsan Allah da sana o istediğini verdiyse ne yapman lazım? Onu alman lazım. Ona sarılman lazım. Allah'tan sırat i müstakimi mi istiyorsun? Allah sırat i müstakimi bir de anlatıyor. Sirat-el-lezzine Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber olman lazım ki sırat i müstakime hidayet olmuş olasın. Gayeye Kavuşasın. Allah'a vasıl olasın. Bunu söyleyeceksin. Silat-ı müstakime girmeyeceksin. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayacaksın. Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların hidayetine uy, ayetine uymayacaksın. Dinlemeyeceksin. Ben bunu söyledim, tamam. Ben silat-ı değil desek. Silat-ı müstakimde olmuş olur muyuz? Olmayız. Evet. Gayril mevdubi aleyhim uleddâlin. Hem Allah'ın emrini, Resulullah'ın ne yaptığını biliyoruz ve yapmıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Gazaba uğruyoruz. Yapmaya çalışmıyoruz daha doğrusu. Gücümüz dispetinde. Çaba gayret sarf etmiyoruz. Onu derde etmiyorsak, Allah ve Resulü'nü ciddiye almadık demektir. Evet, Allah'ın gazabının içindeyiz, tam ortasındayız demektir. Yahudice bir zihniyete sahibiz demektir. Ya da Allah ve Resulü'nün emretmediği, tavsiye etmediği başka şeyleri getirip bu da dindendir diyorsa o zaman derlete kalmışız demektir. Gazaba uğrayanlar da derlete kalanlar da cehennemliktir. Çünkü bu bir iman meselesidir önce. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ı hafife almaktır. Ciddiye almamaktır. Her ikisi de öyledir. Doğru nedir peki? Doğru Allah'ın kitabına uymaktır. Aynı şekilde canlı Kur'an olan Resulullah Efendimiz'i kendimize örnek almamızdır. İnsan kendini öyle bir bilmelidir ki sanki dünyada, yeryüzünde Hz. Adem gibi tek başınadır. Geriye kalan bütün insanlar onun için bir imtihandır. Bütün varlık onun için bir imtihandır. Yoksa Herkes ne olursa biz de öyle olalım. Demek insanın kendi insanlığına hakaretidir. Herkes böyle yapıyor, biz de öyle yapalım. Bir şey olmaz. Bir şey olsaydı bunlar yapmazdı. Demek insanın kendi aklına hakaretidir. Allah sana akıl vermiş ve seni hata almış. Ve sen çıkıp Allah'a avdoluğunu söylüyorsan, senin gözünü, gönlünü ondan, onun rızasından, emrinden ayırmaman lazım. Buyurur ki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Eğer Allah benim insanlarla beraber olmamı emretmeseydi asla gönlümü, yüzümü Allah'tan başka tarafa çevirmezdim. Sadece Allah ile meşgul olur. Rab'bi kendimden razı etmeye çalışırdım. Eğer beni muhatap olmak mecburiyetinde bırakmasaydı. Bu şekilde bana emretmeseydi. Bizim de öyle olmamız lazım. Mecbur kalmadıkça muhatap olmayalım. Bizi ilgilendirmeyen işlerle olaylarla meselelerle uğraşmayalım. Bize faydası veya zararı olmayan şeylerle uğraşmayalım, meşgul olmayalım. O bizi oyalar. Bu şeytanın hellesidir. Allah bize akıl vermiş, aynı zamanda tefekkür etme, doğruyu yanlıştan ayırma hassasını vermiştir. Böyle bir özellik vermiştir. Buna Furkan deniyor. hakkı batıldan ayırma. Bakalım yani. Diyelim ki bir şeyle meşgul olmuşuz. Bizi günlerce, aylarca, yıllarca meşgul etmiş, bir şeyin peşinden koşmuşuz. Sonra dönüp bakalım ne kazanmışız. Bir şeyi övmüşüz, anlatmışız. Bakalım... O manevi olarak bize ne kazandırmıştır? Ya da ne kaybettirmiştir? Bir şey kazandırmamışsa o bizim hayatımızı çalmış demektir. O bizim hayatımızı harcamış demektir. Onun için insanın vakti, zamanı kendisine emanet edilmiş. Asıl israf hayati israftır. İnsanın kendi zamanını israf etmesidir. Eğer biri vaktini, zamanını israf ediyorsa, boş şeylerde onu geçiriyorsa israfın en büyük günü yapmıştır. Hayatını israf etmiştir. İsraf etmemek için ne yapmak lazım? Kazanmak lazım. Onun için Allah'tan ayrı geçirdiğin bir anın varsa o israftır. Onun hesabını yapmadan onun huzurunda olduğunu unuttuğun her an israftır. sormak isteyen var mı? Bir insana gidip ihtiyacını ondan isteyebilirsin. Mesela bir sefer gittin ihtiyacını temin etti. ikinci sefer gittin ihtiyacını temin etti. Üç sefer, beş sefer, on sefer ihtiyacını temin etti. Bu doğru bir durum müdür? Hayır. Doğru olan nasıldır? Eğer yapabiliyorsa o ihtiyacı gören adam ne yapması lazım? O ihtiyaç sahibini, ihtiyacını nasıl temin edebilir? O yolu ona göstermesidir. Yani her gün ona bir ekmek vereceğine, her gün bir ekmek nasıl kazanılır? Bunun yolunu göstermek doğrudur. Eğer sen her gün gel ben sana bir ekmek vereyim diyorsa bu ona hakarettir. Bu onu küçümsemektir. O ekmeği o da kazanabiliyor mu? Evet o da kazanabiliyor. O zaman sana düşen o ekmeği nasıl kazanır? Onu göster. Bir sefer göster. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey budur. Onun için ben burada Kur'an'ı tefsir etmiyorum. Kur'an nasıl tefsir edilir? Kur'an'a nasıl bakılması lazım? O bütüne nasıl bakmak lazım? Nasıl uymak lazım? Nasıl yaşamak lazım? Onu öğretiyorum. Allah'ın ayetleri üzerinde nasıl tefekkür edilmesi gerekir? Yani Fatiha'nın üzerinde nasıl tefekkür edilmesi gerekir? Onu öğretiyoruz. sorunuzu sorun isterseniz. Eğer hafızdan beni yanıltmıyorsa dördüncü aklımı zannediyorum. Biz patiha'yı konuşuyoruz. anlatıyorsun ve biz sizden dinliyoruz. Ee, yalnız güzel olan ve e, şeyin mükemmel olan da dikkat ediyorum mesela siz aynı ayeti e, dördüncü defadır anlatıyorsunuz ve biz dinlemeye çalışıyoruz. Farklı yorumlarla anlatıyorsunuz bu onun kaynağının bitmediğini e, inanıyorum ve buna imanım daha da artıyor. Yalnız başka bir endişem var. Evet. E, mesela Fatihayı sürekli anla, anlatıyorsunuz ve biz sizden bunu dinliyoruz. E, Fatihanın sadece okunmaması gerektiğini ve aynı zamanda Fatihanın da size olması gerektiğini hep bunu zikrediyorsunuz ve bunu biz aklımızın bir köşesine yazmaya çalışıyoruz. Evet. E, şöyle bir soru geldi aklıma. Acaba ben kendim de dahil olmak üzere, önce kendi nefsim adımla söylüyorum. Herhalde biz Fatiha'yı okuyoruz ama henüz Fatiha biz okumuş değil. Evet. Ee, şüphesiz mutlaka e, Fatiha'nın okumuş olduğu arkadaşımız olabilir. Ben onların adına söylemiyorum de. Bu var ki biz bunu sürekli tekrarlıyoruz. Evet. Ve herhalde bu epey de devam edecek, öyle inanıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Evet, bu... <gülüyor> dördüncü hafta olması lazım herhalde. Önce Fatihayla ile tanışmamız lazım. Bu tanışma faksı Bizim Fatiha'yı tanımamız lazım. Fatiha'yı tanımadan kendimizi ona okutmamız mümkün değildir. Onu yanımıza koyup, karşımıza koyup, ona bakıp acaba ben de Fatiha olmuş muyum? Fatiha deyince Fatiha, Kur'an'ın bütünü demektir dedik. Kur'an'ın özü demektir. Yani öz itibariyle, bütün itibariyle ben Kur'an'a uyuyor muyum? deyip bakmamız lazım. Bunun için önce Fatihayla ile tanışmamız lazım. Onun için bizim bu dört sohbettir, dört haftadır Fatihayla ile tanışmaya çalışıyoruz. Bir ayeti aldığımızda onunla nasıl meşgul olmamız lazım, nasıl tefekkür etmemiz lazım, ona uyup uymadığımızı nasıl anlamamız lazım? nasıl O ayete nasıl arkadaş oluruz? Nasıl o ayet oluruz? O ayeti nasıl üzerimizde gösteririz? Canlı ayet oluruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. İnşallah kardeşlerimiz, neyi söylemeye çalıştığımızı anlamıştır. Neyi anlatmaya çalıştığımızı anlamıştır. Eğer Allah kıyamet günü sizi bu Kur'an'dan sorumlu tutacağım buyuruyorsa öz itibariyle seni Fatiha'yı bilmen lazım. Anlaman lazım. Kendini onun ölçüsüne vurman lazım. Uyuyor muyuz? Uyumuyoruz. Uyuyorsak Kur'an'a uymuşuz. Canlı Kur'an oluyoruz demektir. Uymuyorsak düzeltiyoruz. Elimizde bir metre olmadan ya da bir terazi olmadan bizim herhangi bir şeyi ölçüp biçmemiz mümkün değildir. Tahmini olur. Bazen eksik olur, bazen fazla olur. Tahminin olunca öyle olur. Ama önümüzde, elimizde bir ölçümüz varsa, bu ölçü Kur'an'ın özünün ölçüsü ise evet, şaşmaz o. Onun için Fatiha'yı bilmeyen, anlamayan, Kur'an'ı okuyamaz. Anlayamaz. Bu mümkün değildir. Yani bütünü anlamadan parçayı anlamak mümkün değildir. Bir kere bütünü anlaması lazım. Hangi ayeti okursa okusun, Allah'ın o ayetteki muradı nedir diye o ölçüye vurduğunda ölçü bellidir. Şaşmaz o. Ölçüsü var elinde. Ama böyle bir ölçüsü olmayan başlar bir ayeti okumaya, ötekini okumaya başlar, öteki ötekini okumaya başlar. Ayetler parça parçadır. Bir bütün oluşturmuyor. Farklı hüküm çıkarır oradan. Asıl Allah'ın muradının ne olduğunu anlamadan Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Sen önce bir bütün olarak onu anlaman lazım. Ve Allah hepsini Fatiha'ya sıkıdırmıştır. Hani buyuruyor diye Resulullah Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Kur'an'ın hepsi Fatiha'da gizlidir. Fatiha'da Besmele'de gizlidir. Besmele'de B harfinde gizlidir. Nasıl? Evet, ayetleri tefsir ederken mutlaka sanki farklı bir şey söylüyormuşum gibidir ama öyle değil. Onu aşmak lazım. Yani biz sadece kapisini aralıyoruz. Biz istiyoruz ki kardeşlerimiz üzerinde tefekkür etsin. Allah onların gönlüne bunu indirsin. Nasıl B harfine B harfine gizlenmiştir bütün Kur'an? B harfi Türkçe'deki ile yani mesela Ahmet ile Mehmet gibi ile manasınadır. Ne zaman ki ile ile eger başlıyorsa bir kelime bir cümle o zaman birbirine bağlanan iki şey var demektir bağlaştır çünkü neden hepsi bir harfinde gizlidir Kur'an Kur'ü ile Allah arasındaki münasebeti anlatır. Allah'ın kura muamelesini anlatır. Kur'un nasıl bir kul olması gerektiğini anlatır. Allah ondan nasıl bir kulluk istiyor? Kur'un Allah ile yakınlığı nedir? Bağlantısı nedir? Nasıl olması gerekir? Allah'ın kainatla, varlıkta yarattıklarıyla ilgisi alakası nedir? Aynı şekilde insanın kainatla, dünyayla, insanlarla birbirleriyle alakası nedir? ilgisi nedir? Nasıl olmalıdır? Nasıl muamele yapmalıdır? Kur'an bunu anlatır. Yani B harfine getirdiğimizde B harfi evet, beraber demektir. Onunla beraber demektir. Alaka demektir. İki şey arasındaki alaka, beraberliği ifade eder. İle. O zaman hepsini bir harfine getirip sığdırıyoruz. Zaten Bismillah dediğimizde ne yapmış oluruz? Aynı zamanda Allah ile demiş oluruz. Allah ile. Allah ile olmazsa hiçbir şeyin manası olmaz. Hiçbir şeyin kıymeti, değeri olmaz. Hiçbir şekilde ona ait bir şeref olmaz. Bir değer olmaz, olamaz. Neden ibaret kalır? Bir avuç topraktan, çamurdan ibaret kalır. Çamurun ne değeri olabilir? Toprağa basıyorsa Toprakım, çamurun ne de yeri vardır, ne kıymeti vardır? Eğer insan, Allah kendisine ruhundan nefret etmeseydi, o Allah'ın yeryüzündeki harifesi olmasaydı, Allah zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmeseydi, sen benim halitemsin, ben seni, bana abdolasın diye, beni sevesin diye, bana aşık olasın diye, bana aşıklığını gösteresin diye yaratmasaydı, göndermeseydi, onun ne kıymeti olurdu, ne değeri olurdu? Eğer kul Allah demiyorsa, onun nasıl bir kıymeti olabilir, degeri olabilir? Bütün varlık, hepsi hamd ile Rabbini tesbih ederken, sen kendi iradenle Rabbini tesbih edemiyorsan, ona hamd demiyorsan, onu övmüyorsan, övdüğünü övemiyorsan, senin ne değerin vardır? Senin ne şerefin vardır? Nasıl sana ait bir şeref olabilir? Sen değil insan, hayvan bile olamazsın. Hayvan bile, taş bile, ağaç bile, köpek bile Rabbini hamd ile tesbih ederken sen bunu yapamıyorsan. Ne demek hamd ile tesbih? Allah sübhandır. Bütün noksanlıklardan, eksikliklerden münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Özellikle burada konuşurken, ilmi kelimeler kullanmak istemiyorum. Açık, sade, net, herkesin anlayabileceği şekilde konuşmak istiyorum. Onun için bazı kelimelerin karşılığı olmayabilir. Mecburen onu kullanıyorum. Çünkü başka kelimeler bazen onu ifade etmiyor. O kullandığım kelimeleri de inşallah izah etmeye çalışacağım. Evet. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah'ı tenzih ediyoruz. Yani hiçbir noksanlığı Allah'a layık görmüyoruz. Harşa diyoruz. Neyi ki Allah yaratmış, neyi ki takdir etmiş, o Subhan olduğu için onun sıfatları da Sübhan'dır, isimleri de Sübhan'dır, fiili de Sübhan'dır. Noksanlıktan, eksiklikten beridir, münezzehtir. Haşa ki Allah bir şeyi eksik yapmış olsun. Eksik yaratmış olsun. Haşa ki herhangi bir şeyi kemal ile yaratmamış olsun. Kemal sıfatlarıyla mutasır. Neyi yaratırsa yaratsın, o kemal sıfatı üzeredir, O kamildir. Çünkü Allah onu öyle yaratmış. Ama insana kemaratını vermemiş. Nasıl kemaratını vermemiş? Kemaratını onda gizlemiştir. Nasıl ki bir çekirdek toprağa ekildiğinde ağaç olup meyve veriyorsa, o çekirdekte o ağacın kemaratı gizlidir. İnsan da öyledir. Allah onu bir çekirdek olarak dünyaya gönderiyor. Saf, temiz, pırıl pırıl. sonra onun büyütülmesini, yetiştirilmesini anaya babaya teslim ediyor. Ne zamana kadar sorumlu değildir kendisinden? Buluğa erinceye kadar. Buluğa erince ne oluyor? Allah onun gönlüne vahy ediyor. Bu istisnasız herkes için böyledir. Varlığını, birliğini aynı zamanda onun da abdiyetini onun gönlüne vahy ediyor. Ona sırat-ı müstakimi hidayeti aramasını emrediyor. Evet, o anda istisnasız herkes için böyledir. O bir arayışa girer. Başlar doğruyu aramaya. Hakkı aramaya. Nasıl ki çekirdek toprağa ekilmesi gerekiyorsa, yoksa ne olur? Toprağın üzerinde kalsa ne olur? Çürür. Hiçbir işe yaramaz. Bir taşın üstünde olsa ne olur? Gene çürür. Eğer toprağın içine girerse, girmesi yetmiyor. Sulanırsa, güneşini, ısısını alırsa ne olur? O zaman çatlar, filizlenir. Onun için hidayetçi lazım. Hidayetçinin gönlü lazım. Evet. Allah onu toprak gönüllü bir hidayetçiyle, bir mürşidi kamille, bir nebiyle, bir resulle, bir imamla beraber eder. Onu gönlüne alır. Manevi olarak onu gönlüne alır. Toprak gibidir gönlü. Öyle tevazu sahibidir. Evet. O orada yeşerir. Gıdasını oradan alır. Ağaç eğer kökü topraktaysa ağaçtır. Kökü topraktan kesilirse ona ağaç denir mi? Denmez. Ne denir ona? Odun denir. Odun. Onun için gönül itibariyle bir gönüle ekilmemişse biri o odun gibidir. Yeşermez meyve vermez. Manevi olarak büyümez. Onun için bir gönüle bağlanmak gerekir. O bir günüle rapt olmak gerekir. O zaman yeşerir. O zaman büyür. O zaman meyve verir. Ehdine suratel müstakim bu demektir. Evet. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ne buyurmuş da ayet-i Allah'a ve Resulüne itaat edendir. Onları kendisine nimet verdiğimiz kullarla beraber yapacağız. Evet. Allah'a ve Resulüne itaat eden onlarla beraber olur. Burada beraber olur, orada da beraber olur. Burada beraber olamayanlar, orada beraber olamaz. Kendi kendini kandırmış olur. 50 sene, 60 sene, 70 sene boyunca Allah'a abd olduğunu, kul olduğunu eder ona ibadet eder. Ama bakıyorsunuz ki adam gerçekten odun gibidir. Meyve vermemiştir. Kimse ondan istifade edemiyor. Onunla beraber olanlar onun gölgesinde gölgelenemiyor. Hararetten, ateşten korunamıyor. Aç kalsa, susuz kalsa ondan gıdasını alamıyor. Bu ağaç değil, bu odundur. Ne işe yarar odun? Yanmaktan başka ne işe yarar? Evet, başka sorusu olan? Söyle. Demin o soruyu sordum ama içime de bir şey düştü. Şimdi söyleyene değil, bu Aslında sorduğum sorunun cevabını ben kendimce biliyordum. Ama bu soruyu birden gönlüme düşünce sormak, paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yanlış anlamasınlar. Yani ben e, dört kere değil, dört bin kere de dinlemeye hazırım ve razıyım. Ha, bu soru benim gönlüme düştü. Acaba başkalarının gönlüne düşmüş olabilir? Neden sürekli Fatiha'yı dinliyoruz diye. Bunu direk dile getirmek istiyorum. Yoksa ben, evet. bundan haşa rahatsız değilim. Bunu da arkadaşımız bilmesini istiyorum. Şimdi, e, İyâke Nabıd'ı e, ayeti sürekli zikredildiğinde ben geçen cuma bir olay yaşadım. Ve bundan gönlüm müthiş rahatsız oldu ama elinden gelen bir şey yoktu. Biz cuma günü düzenli olarak iş yerinde cuma namazına gidiyoruz. Yani iş yeri biraz şirket dışında olduğu için araçta gidiyoruz. Amihane iş yerinde kelle dediğimiz bir iki kişi işte şirketli teftişe falan gelmişti. Onlar olduğu için biz cuma namazına gidemedik. Evet. Şimdi hem gidememenin verdiği bir eziklik var hem de acaba e, biz nerede yanlış yapıyoruz gibisine bir soru işareti geldi aklıma. Allah'a olma konusunda biz herhalde o noktada yanlış yaptık gibime geldi benim. Yani normalde ne olursa olsun benim cuma namazına gitmem gerekirdi. Sürekli bunu gidiyorsa ve bunu biliyorsak ve o noktada gitmemiz gerektiğini de kabul ediyorsak. Evet. Gitmedik acaba bu noktada biz hata mı yaptık diyorum kendime. Evet. <Gülüyor> Aslında kendi gönlümüze baktığımızda doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Mutlaka bunu biliyoruz. Bunu bilmemek zaten mümkün değildir. Bunu anlamamak mümkün değildir. Ama bütün mesele nasıl doğru yaparım? Doğru yapmak için benim nasıl yapmam lazım? deyip gönlümüzü ona hazırlamaktır. Evet, bir Yanlışlık olmuştur. Zaten bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Eksikliği nerede olduğunu tespit etmek lazım yalnız. Namaza gidemedik. Neden gidemedik? Bunun sebebi neydi? Acaba gidebilir miydik? Gitseydik acaba ne olurdu? Acaba gitmememizin sebebi Neydi? Tabii ki ben sadece size söylemiyorum. Genel olarak bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar mutlaka kendini böyle kontrol etmelidir. Hesaba çekmelidir. Asıl sebebi nedir? Onu ortadan kaldırması lazım. Sebebi acaba şöyle düşünmesinler diye mi? Sebebi acaba maddi olarak bir zarara uğrarım mı? Yoksa sebebi başka bir şey mi? Her neyse, o sebep neyse önce onu ortadan kaldırması lazım. Aradan çekmesi lazım. Eğer ben bunu hesabını veririm diyorsa, sorun yok demektir. O mazeret demektir. Mazereti varsa ve ben bunu hesabını ya Rabbi, ben bundan dolayı bunu böyle yaptım diyebiliyorsa, o mazerettir. Yok eğer mazeretini göstermiyorsa, o zaman Zorunu araması lazım, bulması lazım. Onu ortadan kaldırması lazım. Gerekeni yapıp tavrünü de koyması lazım. Neden böyle 3-4 haftadır Fatiha'dan bahsediyoruz? Aslında Fatiha'dan bahsetmiyoruz. Aslında Kur'an'ın bütününden bahsediyoruz. Bütünü görmekten bahsediyoruz. Bütün görülmeden parça anlaşılmaz. Önce bir bütünü görelim. Allah'ın muradını bir anlayalım. Kur'an bize neyi anlatıyor? Bir bütün olarak onu anlayalım. Allah bizden ne istiyor? Bizim Allah'tan ne istememiz lazım? Bizim nasıl olmamız lazım? Nasıl durmamız lazım? Bunu öğreniyoruz. Ayeti okurken elimizde bir ölçümüz olsun dedik. Bir metremiz, bir tartımız, terazimiz olsun dedik. Terazi olmadan, tartı olmadan metre olmadan, ölçü aleti olmadan eğer ölçmeye kalkışırsan, tartmaya kalkışırsan yanlış yaparsın. Zaten ümmetin sorunu budur. Yanlış anlamak, yanlış ölçmek, yanlış tartmak. Eğer Fatiha'yı gerçekten bilmiş olsaydık yanlış ölçmez, yanlış biçmez, yanlış tartmazdık. Ve bir olur vahdet olurdu, beraber olurduk. Çünkü hepimiz aynı şeyi anlamışız. Kitabımız bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir, dilimiz bir, kıblemiz bir. Ama bakıyoruz ki herkes bir tarafa bakıyor. Herkes hak bende diyor. Ben haklıyım diyor. Nedir bu? Ya kitabımız farklı ya peygamberimiz farklıdır. Ama baktığımızda birdir. Evet peygamberimiz birdir. Kitabı yanlış yorumladığımız içindir. Bütünü görmeden parçayı alıp parçayı bütünün yerine koyduğumuz içindir. Onun için bütünü görebilmek için Fatiha'yı öğrenmek lazım. Güzel öğrenmek lazım. Bütünüyle öğrenmek lazım. Anlamak lazım onu. Anlamak lazım. Aynı zamanda kendimizi Fatiha'ya da okutmamız lazım. Ancak ondan sonra diğer ayetlere, diğer surelere geçip bu ne söylüyor diyebilelim diyebilmemiz için bu mutlaka lazım. Fatiha'yı bütünüyle öğrenmek lazım. Tam öğrenmek lazım. Üzerine tefekkür etmemiz lazım. Burada anlattığımız yetmiyor. Kardeşlerimizin evet, bir hafta boyunca bunu tefekkür etmesi lazım. kendini Fatiha'nın ölçüsüne vurması lazım. Ne kadar uyduğunu ne kadar iman ettiğini anlamaya çalışması lazım. Nerede eksik varsa ne İman itibariyle, gönül itibariyle onun düzeltmesi lazım. Sonra sıra amele gelir. Önce bir bütünü anlayalım. Önce bir bütünü, Kur'an'ın bütününe bir iman edelim. İman etmeden eğer Allah'ın ayetlerini okursam bir şey alamaz. Onun için ısrarla üzerinde duruyoruz. Bütünü görmek adına. Bütünü anlamak adına. Bütünün üzerinde tefekkür etme adına. Elimizde bir ölçü, bir terazi olması adınadır bu. Onun için özellikle böyle Fatiha üzerinde duruyoruz. Bir de bunu günde 40 sefer tekrar ediyoruz. Böyle 20 sefer tekrar ediyoruz. Fatiha'yı bilmeyen yoktur. Aynı zamanda namaz bütün ibadetleri kendisinde toplayan bir ibadettir. Hem beden itibariyle Allah'ın huzurunda duruyorsun, hem gönül itibariyle, ruh itibariyle. Hem akıl, tefekkür itibariyle Allah'ın huzurunda duruyorsun. Namaz deyince ne aklımıza geliyor? Fatiha geliyor. Ve sen bunu Allah'ın huzurunda günde kırk sefer ona söylüyorsun. Bir de bunu söylüyor, dalga geçer gibi yalan konuşuyorsa, senin halın ne olur? Gazap geliyor demektir. Diğer Kur'an'ı belki yazar bir sefer hatim okuyorsun, bir sefer yanlış yapıyor, hakaret ediyorsun ama buna günde kırk sefer hakaret ediyorsun. Fatiha'ya hakaret ediyorsun. Bu tehlikeden kurtulmak içindir. Yoksa okuduk, üzerinden geçtik. Biz okumadık, anlamadık. Okumak bu değildi. Okumak bu olsaydı her birimiz böyle bir tarafa bakıp birbirimizi taşlamazdı. Bizi görenler Allah'ı hatırlardı. Fatiha'yı okumuş olsaydı, Fatiha bizi okumuş olsaydı, bizi tasdik etmiş olsaydı, sen bensin ben de senim deseydi, sen bana iman etmiş ve sen beni yaşıyorsun deseydi, ne yapardık, nasıl olurduk? Bizi görenler Allah'ı hatırlardı. Bizi görenler Allah'ı zikrederdi. Bizi görenler bu canlı Kur'andır derdi. Bu Kur'anı yaşıyor derdi. Allah'ın rahmeti bunun üzerine tecelli etmiş derdi. Bu sirati müstakim üzeredir derdi. Bu gerçekten Allah'a aşık, Allah'a abdolmuş, Allah'ı isteyen biridir derdi. İnsanları Allah'a davet eder, Allah'ı sevmeye, Allah'a iman etmeye, Allah'ın rızasını peşinde koşmaya, silah-ı müstakime davet eder derdi. Diyor mu? Demiyor. O zaman bizim sorunumuz var. Fatiha'yı okuyamamışız, anlayamamışız, yaşayamamışız. Okumakta okurken, okula giderken neyi öğreniyoruz önce? Harfleri öğreniyoruz. Harfleri bilmeden okumak olur mu? Olmaz. Biri harfleri öğrendiğinde neyi öğrenmiştir? Okumayı öğrenmiştir o. İşte Fatiha, Kur'an'ın kapısıdır. Kur'an'ı açan kapıdır. Kur'an'ı bize anlatacak olan, anlamamızı sağlayacak olan kapıdır. Tıpkı okurken nasıl harfleri öğreniyorsak, Fatiha'da harfleri öğrenmek gibidir. Bir kere harfleri öğrendin mi, gerisini okuyabilirsin. Kur'an'ı artık okumaya başlayabilirsin. Fatiha'yı okumadan, Kur'an'ı okuyamazsın, okumaya başlayamazsın. Onun için bu kadar önemlidir. Görünüşte yedi cümle, yedi ayet. Ama bütün Kur'an'ı kendisinde barındıran yedi ayet. Bütünü öğreten, tanıtan bir yedi ayet. Onun için önce Fatiha'yı okumamız lazım, kendimizi de ona okutmamız lazım. Ne kadar arkadaş olduğumuzu, dost olduğumuzu, yakın olduğumuzu Anlamamız lazım. Evet. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Biri öldüğünde kabirde, bu kıyamet yerinde de böyledir. Eğer bir sureyi seviyorsa, o sure de onu sever. Seviyorsa ve onu okuyorsa, hayatını geçirmişse, kabirde o kıyamet yerinde aynı şekilde, o bir insan suretine bürünür ve ona gelir. Eğer bir sure bir insan sürünse, acaba o nasıl bir şey olur? Buyurur ki, o kabirdeki, der ki, kimsin sen? Sana bakmaya doyamıyorum. O da kendini tanıtır. Sen beni seven, ben de senin sevdiğin. Sen beni seviyor, ben de seni seviyorum. Ben senin dostunum. Ben falan sureyim. Evet. Kabirde ona arkadaşlık yapar, kıyamet yerinde de ona şefaat eder. Nasıl dost olmuşlar onlar? Onu yaşayarak. O'na uyarak, O'nun gibi olarak dost olmuşlardır. Beraber olmuşlardır. O'nun için önce Fatiha'yı sevmemiz lazım. O'na arkadaş olmamız lazım. O'nun gibi olmamız lazım ki, eğer bir de bu Fatiha olursa ne olur? Kur'an'ın bütününe, Arkadaş, dost olmuş oluruz. Ama bütünü bir anda anlayıp, bir anda uymak imkansız kadar zordur. Zor olmasaydı Allah Kur'an'ı birden indirirdi. 23 yılda parça parça indirmiştir. Ama bu parçalar, hepsi şu anda bir aradaysa, sen o zaman hepsinden birden sorumluysun. Gücün buna yetmez. Evet, yaratan biliyor onu. Onun için Fatiha'yı baş tarafa koydu. İşte Kur'an'ın özü dedi. Önce buna uy. Önce bütünü böyle anla. Böyle tanı. Sonra tavsili olarak onu öğren. Onun için bütünün iyi anlaşılması gerekir. Onun için özellikle böyle Fatiha'nın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Evet. Sadece birkaç yönden baktık. Baktığımız sadece evet sonsuz bir deniza bir damla misalidir